Sanırım evet. Sanırım sorun yok öyle zannediyorum. Explore buradan normalde şu ana kadar dersi veriyordum. Bu akşam hızlı açmam gerekte farklı bir yerden bağlanmış olduk. Evet öncesinde iyidir de artık hepiniz için iyi olsun diye böyle bir yolu tercih etmiş olduk. Peki. Şimdi, evet kaldığımız yerden devam edersek, e, en son işlediğimiz mesele e, Galileo vakasıydı. Galileo vakasından sonra da Darwin meselesi üzerinde durduk. E, hatırlayacaksınız, teriyolojik delili işlerken e, kısa süreli olarak da Darwin'i e, beğenmiştim. Darwin meselesini özellikle önemsiyorum. halihazırda hazırda da modern dönemde en fazla tartışılan konulardan birisi. Hatta bazı yorumculara göre Galileo vakasının belli bir anlamda tekrar canlanışı gibi yorumlayanlar da var. Özellikle Batı dünyası üzerinden yine söylersek çok bariz bir sekülerizm, bilimin özgürleşmesi ve geçmişte yaşanan dinle bilim arasında ortaya çıkan efendim, gerilim meselesi. E, nihayetinde tekrar yakınlaşmak isteseler bile dinli bilim belli bir anlamda sürekli olarak hatırlanan eski hatıralar yeni birleşmelerin önünü e, belli bir anlamda tıkanmasına sebebiyet veriyor. Kuşkusuz hani sürekli olarak e, yumuşayan, gerilen ve belli bir yerde çok sert bir şiddete dönüşen bir ilişki biçimi var dinli bilimin. Özellikle Hristiyan dünyası içerisinde. Ama içinde yer aldığımız döneme doğru geldiğimizde tekrar yükselişe geçen, toparlanan ve daha farklı şekilde köprüler kurulmaya çalışılan bir dönemde girmiş bulunmaktayız. O nedenle toparlayarak söylersem, hani din ve bilim ilişkisinden basitçe ve kabaca ve belirtmek belirtmeksizin konuşmak belli bir anlamda e, sağlıklı değil gibi görünüyor. Yani mutlaka hangi din, hangi bilim, Şeklindeki soruları mutlaka sormak lazım ki e, bu sorular eşliğinde meseleyi daha sağlıklı bir şekilde e, tartışabilelim ve konuşabilelim. E, bunu özellikle söylemek isterim. Hristiyan dünyası söz konusu olduğunda. Elbette yani hani adamlardan söz ediyoruz dolayısıyla ilişki böyledir şeklini düşünmeyin ama... Kendi yazdıkları din bilim ilişkisi tarihlerine, tarihçelerine baktığımızda onların kendilerinin de bunu itiraf ettiklerini söylemek lazım. Burada size daha teknik bir şey söyleyeyim. O teknik hususlardan birisi de şu. Mesela birazdan söyleyeceğim. İslam düşüncesi içerisinde böyle bir gerilim çok fazla görmüyoruz. Tamamen gerilimsizdir demek doğru değil. İslam düşüncesi içerisinde de yer yer dinden kaynaklanmadığını düşünüyorum. Çünkü dinle bilim ilişkisi komplike olarak düşünülmesi gereken bir ilişki. Sadece metafizik seviyede konuşulabilir ama bir taraftan din ve bilim bir şekilde otoritiyle ifade eden, iktidarı ifade eden, bütün bunları ifade eden bir durumda aynı zamanda menfaat ilişkilerini, çıkar ilişkilerini de ifade eden bir tabiatı var. Dolayısıyla din ve bilim çatışmalarını zaman zaman bunların etkisinde ortaya çıkan çatışmalar olarak da görmek mümkün. Özellikle İslam dünyası içerisindekileri buna bağlıyorum. Ama Genel tabloya baktığımızda Hristiyanlıktaki gibi bir karşılıklı efendim tezat teşkil eden çatışmaya dönüşen efendim bir ilişki çok fazla olmamış. Bunun olmamasının en temel nedenlerinden birisi bunu özellikle altını çizerek söylemek isterim tevil mekanizmasıdır. Yani tevil mekanizması ne yapıyor diye sorarsanız ee, diyelim ki taraflar diyelim ki çiftler anlaşamıyorlar işi yine kötüye gittiğinde temin edeceksiniz yani yorumlamaya çalışacaksınız iyi tarafından bakmaya yok öyle söylememiştim böyle kastetmemiştim şunu söylemiştim falan şeklinde ki manevralar ilişkinizi kurtarmaya yardımcı olabilir. İslam düşüncesi içerisinde de durum gerildiğinde mutlaka bir yorum, tevil mekanizması, sağlıklı bir ilişkinin ortaya çıkmasına imkan tanımış. Bakın şöyle bir size konumu göstermiş olayım. Koluma bakarsanız aslında diyelim ki bir organizmada kemik tamamen kemiklerden oluşmuş olsaydı, monoton, hareketsiz bir beden olmuş olurdu. Bedenin çok esnek ve rahat bir şekilde hareket etmesini imkan tanıyan yerler kıkı yerlerdir. Yani geçişi sağlayan ve hareketi mümkün kılan e, parçalar. Onlar olmadığı takdirde hareket de olmuş olmuyor. Tevili böyle bir mekanizma olarak düşünmek mümkün. Bir başka ifadeyle çatışma ve gerilim ortaya çıktığında tevil mekanizması bu çatışmanın Altta gerilimin belli bir anlamda çatışmaya dönüşmemesine, düşmanlığa dönüşmemesine imkan tanıyabilecek bir e, doğası var. Mesela örnek vereyim size, Ristiyanlıkta biliyorum ki Tanrı 6 günde yarattı şeklinde çok net bir ifade var. Bu ifade modern kozmolojinin işte 1.5 milyar yıl önce olmuştur şeklindeki ifadesini çelişen mi gördüm arz ediyor. Yine Kitab-ı Mukaddes'te Tanrı Adem'in kendi suretinde yarattığı şeklindeki ifadeye baktığımızda bu yine çok bariz bir çelişki gibi görünüyor ve başka hususlar. bir kitab-ı mukaddes üzerinden baktığımızda insanın yeryüzündeki insanın yaşı ile alakalı. ilk insan kimdi? Kitab-ı mukaddes tarihi içerisinde baktığımızda bir altı bin yıl en fazla. Hazreti İsa'ya kadar diyelim ki iki bin yıl. İsa'dan Musa'ya kadar bir dört bin yıl olsun. 6000 bin yıl. Musa'dan Hazreti Ünü'ye kadar birkaç bin yıl. Ve, Muz ve Hazreti Adem arasında da birkaç bin yıl olduğunu düşünelim. Toparlayarak söylersen 7-8 bin yıl. Hadi zorlama 10 bin yıl olsun. Ama bugünkü paleontolojinin verdiği ve jeolojinin verdiği kayıtlara baktığımızda insanı andıran varlıkların yüz binlerce yıldan söz ediliyor. Geriye dönüp baktığımızda. Şimdi bu da bir bazı bir çelişki oluşturuyor gibi görünüyor. Şimdi bu çelişkilerde yorumu da tercih etmezseniz bunları Temel alıp bunları otoriteye dönüştürüp sistemi şekilde yorumlamaya kalktığınızda e, gerilimler çatışmaya dönüşmüş oluyor. İslam dünyası söz konusu olduğunda en temel ayrıntı noktası Kur'an-ı Kerim'de çok bariz rakamların muayyen e, belirleyici bir başka ifadeyle bilim adamının çalışmasının ununu alabilecek türde e, ifadelerin keskin ibarelerin olmayışı aksine Anlamak için, açıklamak için bizi doğrudan tabiata, alemin kendisine yönlendirilişi ve mesela altı gün ifadesi Kur'an-ı Kerim'de de yer alıyor ama bana karşın gün ifadesini Kur'an'ın mantığı içerisinde baktığımızda e, onun relatif bir kavram olduğunu, yani çokluğunu ifade eden bir, bir ayet olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de işte Allah'ın katını çıkan gün, sizin saydığınız günler içerisinde bin güne denktir şeklindeki ayet-i kerimeyi hatırlarsak, oradaki gün kavramının çok farklı anlamlarda düşünülebileceğini görüyoruz. Toparlayarak söylersem, Kur'an-ı Kerim'in hem tabiatı hem de Müslüman düşünürlerin gerilim ortaya çıkabilecek durumlarda tevili daha fazla tevil tevili yapabilmeleri, Kur'an-ı Kerim'in tabiatı söz konusu olduğunda daha sağlıklı her iki taraf arasında bir ilişkinin kurulmasına imkan tanımış gibi görünüyor. Bu basit bir ayrım değil, çok temelli bir ayrım. Özellikle dinle bilim ilişkisi konuşulduğunda. Bazı bilim adamları ve din aslında bunun başına bazı batıldaki Sikviler bilim adamları ve din demek daha doğru olurdu. Burada İslam dünyasından çok fazla söz etmiyoruz ama özellikle modern dönemdeki bilim adamlarına baktığımızda burada kabaca şu söylenebilir hani bilim adamlarını da dini e, dini düşman olan insanlar olarak değil de e, mesela özellikle Newton söz konusu olduğunda motivasyonunun dini olduğunu biliyoruz bir takım rivayetler e, mesela onun Süleyman'ın tapınağını araştırdığını bize söylüyorlar buna baktığımızda yine Einstein'a geldiğimizde. Bunlar mesela Darwin'in kendisi de size evrimle alakalı meseleyi anlatırken doğrudan bir ateist olarak kendini sunmadığını, se Einstein'in kendisi de böyle doğrudan bir ateisti olarak ifade etmediklerini ama bunun yanında da şunu söylemek isterim. Çok olağan, sıradan bir tanrı ve bin tasavvuruna da sahip olmadıklarını söylemek lazım. Yani... Düşman değiller ama evreni ve alemi kavramış olmanın getirdiği daha farklı tasavvurlara sahipler. Şahsi kanaatimi söyleyeyim size. Ben bunun belli bir yere kadar da anlaşılır olması gerektiğini, belli bir yere kadar da toleransla karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bunu İslam dünyası için de ifade etmek isterim, genç arkadaşlar için de ifade etmek isterim. En sık rastladığımız mesele bizim camiamız içerisinde tolerans kavramı. Şimdilerde birazcık suyu çıktı ama olsun ona her zaman ihtiyaç var. Tolerans derken şunu kastediyorum. Mesela sosyal paylaşım sitelerinde falan X alemi falan demiş, Y alemi falan demiş şeklinde bunların T'ye alındığını ve da çok kabaca eleştirildiğini e, görüyorum. Şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bir insan... <gülüyor> ömrünü, bütün bir hayatını ilmi tahsile adamışsa, mesela Kur'an ilimlerini adamışsa, Kur'an üzerinde bütün bir ömrünü geçirmişse ve müsaade edin bu insanların ortalama insanlardan farklı kanaatleri olsun, farklı anlayışları olsun. Bunu makul görmek lazım. İslam düşüncesi içerisindeki tarihsel tecrübeye baktığımızda da bunu teyit eden bir tabiatı söz konusu. Benzer bir biçimde ilim adamları söz konusu olduğunda da e, onların alemi anlamaya çalışmak ortaya çıkan farklı tasavvurları olabilir. Bunların bir kısmına e, toleransta bakmak gerektiği kanaatim değil. Yani herkes bizim gibi, önünde sonunda bizim sahip olduğumuz bir e, tanrı tasavvuruna sahip ol, olacaksa ki bugün ben fiilen e, imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani imkansızdır? E, ve da ayrı konuşmak lazım. E, aks, aksini yapamazsınız. insanların hayal güçleri farklı olduğu sürece e, tabiatı itibariyle e, onların tanrı tasavvurları da belli bir anlamda farklı olacaktır. E, konuyu dağıtmadan e, buradan bir başka örnek mesela Arthur Eddington var, James Jeans var. Bunlar kendi zamanlarının önemli popüler bilim yazarları. Modern dönemde Stephen Hawking var. Mesela işte yine Heisenberg gibi, Paul Dirac gibi bir takım e, matematikçiler, astrofizikçiler var. E, bütün bunlara baktığımızda aslında temel yaklaşım itibariyle doğrudan dine rağmen dine karşıt bir karakterleri olmadığını ifade etmek isterim. Ama bununla birlikte dinin içerisinde yer alan, tırnak içerisinde söylüyorum, daha saldırgan demek lazım, daha dar anlayışa sahip olan insanların, daha efendim, partizanca diyelim veyahut da taraf girani olan tutumlar, Problemin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yoksa genel olarak bakıldığında efendim daha sağlıklı, daha esnek bir ilişkinliği olduğunu ifade etmek mümkün. Şimdi epeyce söylenebilecek şeyler var. Burada bir takım bilim adamları var. Mesela dinle bilim arasında sağlıklı ilişkiler kurmaya imkan tanıyan, klasik dönemde, geçen yüzyılda yaşamış, mesela bu bir paleontolog etkili olan paleontologlardan birisi. Şimdi gelelim işin Hristiyan dünyası içerisindeki gelişimine değinmiş olduk. Hızlıca İslam düşüncesi içerisindeki gelişimine de göz atmış olalım. Zaten az önce söylemeye çalıştığım cümlelerde de belli bir anlamda konuyu açmış olduk. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir kere aleme bakışı, alem tasavvuru, net teorilerinin olmayışı, burada fevkalade önemli. Yani doğrudan, selah Kitab Mukaddes'te işte Adem ne falan arasında mu arasında şu kadar gün geçti şeklinde doğrudan sayı veren, doğrudan rakam veren e, i̇bareler söz konusu olduğunda ve bunlarda da tevil imkanı olmadığında çatışma ortaya çıkmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de sizinle insanın yaratılışına dahil olmak üzere doğrudan efendim muayyen, yani herhangi bir şekilde yorum yapma imkan tanımayacak şekilde e, anlatımların olmadığını görüyoruz. Bir başka ifadeyle söylersem, beşeri ilmi, beşeri anlama çabasına, e, aksine beşeri anlama çabasını yönlendiren, diyelim ki jeoloji ilmi söz konusu olsun, e, gidin bakın diyor, geçmiş kavimlere bakın. Tabiatıyla bizi anlamaya yönlendiren bir e, yaklaşımı söz konusu. Bir oldu takdirde de İslam'ın tarihsel tecrübesine baktığımızda e, çok sağlıklı bir ilişkinin olduğunu ana hatları itibariyle görebiliyoruz. E, i̇şin başından itibaren böyle, kısa zaman içerisinde sizinle Din felsefesi dersinde başında konuştuğumuz durumları da yine burada hatırlamak mümkün. Kısa sürede Yunan ilmini almış olmaları, onları sentezlemiş olmaları, dönüştürmüş olmaları. Rabbasiler döneminden tutun da Selçukilere ve Osmanlı'ya varıncaya kadar. E Kur'an-ı Kerim'in astronomi mesela hani o kadar çok gökyüzüne semai işaret eden ayet kelimeleri var ki doğrudan hem astronomiye hem Diğer ilimlerin gelişmesini teşvik eden, bunların oluşmasına imkan tanıyabilecek tabiatta bir karakterinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu gelenek içerisinde çatışmanın değil de daha çok uyumun. E, yer yer olmuş ama bunlar bütünü, e, çünkü bunu, bunu şu açıdan söylemek isterim. Tarihi kristalize etmek doğru değil. Yani tarihi tamamen temizlemek ve harika bir tarih oluşturmak o tarih olmaz o takdirde. E, beşerin tarihi içerisinde işler çıkışlar olabilir, hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Dolayısıyla tarihi dondurarak... Kristalize ederek tek taraflı bir şekilde e, tasvir etmek de sağlıklı değil. Yani Hristiyanlar da hep böyle olmuş bizimki, sadece mükemmel şeklinde bir tablo da doğru değil. E, i̇yi ilişkiler, gerçekçi ilişkiler olması lazım. Taraflar zaman zaman, efendim hassas olan noktaları da bilmek lazım. Mesela mutezile söz konusu olduğunda bir mihne hadisesi, kötü bir hatıradır. Ama mutlaka derslerin alınması gereken hatıralardan birisidir. Osmanlı döneminde en fazla kullanılan argümanlardan birisi Takı Yüttin diye bir isim var. Ee, özellikle Kadı olarak adlandırılan Zevat'ın Belli bir anlamda baskısıyla rasa vesairesinin yıkıldığı anlatılır. Ne kadar doğru ayrıca üzerine konuşmak lazım müstakillen ama İslam düşüncesi içerisinde de tek taraflı bir şekilde bir tarih dokumanında en azından tarihi tarih olmaktan çıkaracağını söylemek isterim. Ama Kur'an'ın ruhu içerisinden bakıldığında sağlıklı bir ilişki kurulmuştur. İslam'ın tecrübesi de ortaya çıkardığı eserlerde bunun çok açık şahitleri olma özelliği taşıyor. Burada takdir ederseniz ki din ve bilim tarihi anlatmıyorum. Yani bu ilişkinin ama nasıl şekillendiğini anlatmak açısından söylüyorum. Bunun modern dönemler içerisinde nasıl bir durumda olduğuna dair birkaç şey söylemek isterim. Özellikle Müslümanlar yani buna ister tanzimat deyin, isterseniz tarihi birazcık daha geri götürün. Yaklaşık iki asırdır, iki buçuk asırdır çok farklı bir gündemle uğraşıyorlar. Yani o da şu, Osmanlı tecrübesi içerisinden bakıldığında güçlü olan, doğru olduğuna inanan Müslümanlar bir şekilde sürekli dirileme Veyahut da duraklama veyahut da ne bileyim farklı bir evredeler bunu anlamlandırmaya çalışıyorlar bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar bunu ister kriz derseniz ister buhran derseniz buranın derseniz her ne derseniz deyin Müslüman mütefekkirler uzun bir zamandır karşı karşıya kaldıkları bir kriz bizim üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Tabiatıyla bu krizin üstesinden gelmiyorları da hep günün yerlilik, pansuman tedbirler seviyesinde kalıyor. Hal böyle olunca da tam sağlıklı bir çözüm, bir başka ifadeyle bugünkü Müslüman akıl, modern, seküler e, bilim karşısında nasıl bir tavır sergilemek durumunda olduğuna ilişkin tam bir kavramsallaştırma geliştiremedi. Yaptığı şeyler çok çabuk efendim birazcık yamalı bohça e, şeklinde durmuş oluyor. Hasılı şunu demeye çalışıyorum, dersin başına referansta da ifade etmiş olayım. Yaklaşık bir iki asırdır Müslümanlar o klasik tavırlarından birazcık uzaktalar. Yani sürekli akayan, akan bir kan var. Dolayısıyla onu bir şekilde tamir etmeye çalışıyorlar. Bir başka ifadeyle siyasetin, politikanın, politik gündemin çok daha bariz aktif olduğu ilmi olanın... Mesela basitçe bir örnek vereyim size... Bana bir dergi söyleyin. Mesela Müslümanların ilimle uğraştıkları, yani il, ilimle deyince hani bir taraftan izninizde şunu da söylemek isterim, e, ilimli yoksa bilimli şeklinde bir tartışma var. Yani ilim dediğimizde İslami ilimler, bilim dediğimizde modern bilimleri kastedildiği şeklinde bu tamamen sahte bir kavramsallaştırma Cumhuriyet döneminde terimlerin Türkçeleştirilmesi yerine bir çaba yapılıyor hemen hemen her sahada artık ilim demeyelim Arapça kaynaklı ilim demeyelim ne, ne diyelim Öztürkçe bilim diyelim e, ama sizin yıllarca kullanılmış olan bir kavrama kalkıp ilim demeyelim bilim diyelim demekle bunu yapmanız mümkün değil süreç içerisinde tırnak içerisinde inanan, muhafazakal olan kimseler ilim kavramını kullanmaya devam ediyorlar. Bir taraftan başka bir de bilim kavramını kullanıyor. Bu böyle kullanılma kullanımı bu defa sanki iki tane farklı kavranmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Oysa mesele öyle değil. İşin başında ilim kavramı, bütün ilimleri kapsayan çünkü İslami ilim kavrayış içerisinde ilim şey olmaz yani dinisi dini olmayanı değil ilim bir bütündür tevhidi dünya görüşü içerisinde bakıldığında yani her şeyin ilmi olur ee, bu, bu ilimi dilim denilmişti ama bu yapılamadı dolayısıyla ortaya sahte bir ayrım çıkmış oldu toparlayarak söylersin Ortada böyle efendim, ilim ve bilim şeklindeki ayrım sağlıklı değil. Sorumu tekrar soruyorum. Müslümanların tabiat ilimleriyle uğraştıkları bir ilim, doğa ilimleriyle uğraştıkları bir dergi. Mesela bu meseleleri e, İslami cihitten değerlendirdikleri sonuçlarını. Kaç tane dergimiz var? Veyahut da hangisi var diye baktığımızda. Şimdi hangisi var diye soruyorum. Bu doğrudan adres vermek gibi bir şey oluyor. Çok az sayıda var. O kadarını söyleyeyim. Çok az sayıda emek isim var. Ee, yani Müslümanlar e, ilimi klasik dönemde olduğu gibi sahiplenmiş değiller. <gülüyor> Mesela biyolojideki gelişmelerin tartışıldığı ve konuşulduğu. Size daha doğrudan başka bir adres vererek e, söyleyeyim. Mesela Cumhuriyet Gazetesi değil mi biliyorsunuz? Yıllardır e, hem kitap iki vardır hem de bilim ve teknik iki vardır. Yani ben şu an bakıyorum da muhafazakar cami içerisinde yer alan gazetelerin böyle bilim ve teknik ekini bilmiyorum. Dergi olarak da bilmiyorum. Yani sanki tabiat ilimleriyle, doğa ilimleriyle uğraşmak e, Cumhuriyet döneminde özellikle bir e, işi değilmiş gibi görünüyor. Bu şunu gösteriyor. Yani oysa gündemimiz çok farklı, e, mesela politik olarak söylesem, e, çok farklı politik gündemleri var Müslümanların. Ve onları çok ateşli bir şekilde tartışabiliyorlar, konuşulabiliyorlar. Bunlar olmasın demiyorum. Mutlaka bunların da olması lazım. Ama sistemi ve kavrayışı tamamen güncel ve politik olan üzerinden yaptığınızda bu defa tıkanmalar yaşıyorsunuz. Uzun vadeli olmuyor. Çözümleriniz sürekli sorunları, efendim ortaya çıkan krizlerin teker tekerrür ettiği, fark edilmiş oluyor. Onların daha derinlikli bir şekilde çözülebilmesi için daha farklı atakların olması lazım. Yani özellikle söylersem bir bir teknik ikilinin bir gazete seviyesinde, herhangi bir dergi seviyesinde olmaması çok büyük bir açmazdır. Yani Müslümanlar açısından. Hatta yakışmayan bir şeydir. Büyük bir eksikliktir. Bunu sizinle paylaşıyorum. Ne bileyim, aranızda çok farklı yerlerde ...pozisyon alan arkadaşlar vardır... ...durumu iyi olan arkadaşlar vardır... ...efendim e, belki dert edinirsiniz de... ...hayırlara vesile olur... ...belki diye düşünüyorum... ...yahut en kötü ihtimalle... ...evladınıza e, böyle bir şey verirsiniz... ...bir ukde bir... efendim ...gelecek umudu aşılarsanız... ...politik olan güzel ama... Dört evladınız varsa dördü de politik olmasın, politikacı olmasın. Yani biri ilim adamı olsun, biri İslami ilimlerde, biri tabiat ilimlerinde, biri beşeri ilimlerde ilerlemiş olsun. Ee, Müslüman tek taraflı, zaten doğası itibariyle tek kanatlı olmaması lazım. Evet, burada çok fazla söz söyledim. Bilgini İslam'ın iştirilmesine getireceğim işi. Ama bunu hazırlayan tarafı var söylediklerimin. Şunu demeye çalışıyorum. Yani... Dinle bilim ilişkilerinin geçmişte sağlıklı bir şekilde olması Müslümanların ilimle uğraşmaları ile mümkündü. Dinli, dindar olan adamların da ilimle uğraşmaları ile mümkündü. E, bu uzaklaşma meydana gelince Müslümanların bilimi kavramaları, bilimi kavramsallaştırmaları yüzeysel kalmış oluyor. Ama şu kadarını söyleyeyim size. 1980'lerde bir e, cidde de bir konferans düzenleniliyor, Modern e, bilim ve Müslümanlar şeklinde burada çok güzel bir kavramsallaştırma ortaya atılıyor. Rahmetli şehit olan İsmail Raci el-Faruki'nin ilginin adlı bir kavramsallaştırması var. Çok güzel bir kavramsallaştırma. Ferkalade önemsediğim bir kavramsallaştırma. Her ne kadar derinleştirilmiş olsa bile Türkçe'ye çevrilmiş olan bir çalışma. Bunu kim çevirmiştir diye sorarsanız bunu çeviren Fehmi Koru e, hala hazırda da Risale yayınlarından yeni bir baskısı var zannedersen. Şimdi <gülüyor> efendim e, Hatice Hanım demiş ki hocam e, Newton'un mekaniğini anlatır mısınız? Hatice Hanım ne diyorsunuz? yani Newton'un mekaniğini nasıl anlatalım size? Yani Newton mekaniği yüksek fizik e, gerektiriyor. Ama bu yüksek fizikten nasıl bir metafizik ortaya çıkmış diye sorarsanız mekanik Türkçe içerisinde söylersek evrenin bir makine olduğunu makine kelimesi de hemen hemen aynı kökten geliyor. Biz fiziğiyle değil de, o fiziğin nasıl bir evren görüşü ortaya çıkardığıyla ilgileniyoruz. Genelde Newton'un ile alakalı şu söyleniliyor. Evren bir makine gibi. Kendi iç işleyişi var. Tanrı ona müdahale etmiyor. Çünkü yasaları var. Müdahale etmesini gerektirecek bir şey yok. En temelde fiziğin temel meselesi evreni evrenin içerisinde kalarak izah etmek. Yani dışarıdan herhangi bir güce referanslı değil de evren kapalı bir yapı gibi düşünün. Kendi eviniz gibi düşünebilirsiniz. O sistem kendi içerisinde şey yapıyor, kendi içerisinde işliyor. Dışarıda herhangi harici bir şeye referansla bulunmuyor. Yani özetle söylersem Newton mekaniğinin ortaya çıkardığı peki önceden nasıldı diye sorarsanız Newton öncesindeki bu Bilim tasavvuru nasıldı diye bakarsanız fizik ve metafiziğin iç içi oldu. Yani evren e, kendi içine kapalı bir yapı değil. Aksine sürekli evren ilahi olanla sürekli olarak iletişim halinde oldu, alışveriş halinde oldu. ilahi olanın sürekli müdahale edebildiği bir yapı görünümündeydi. Newton mekaniği ile beraber farklı bir e, ve bu belli bir anlamda bir zaman sonra seküler anlayışı da ortaya çıkaracaktır. Seküler bilimin belli bir anlamda hazırlayıcısı olduğu da ifade ediliyor. Çünkü seküler olan dünyayı, dünya referansla bir başka ifadeyle söylersek Stephen Hawking'in meşhur ettiği kavramlardan birisi evreni tanrı olmaksızın izah edebilir misiniz? Yani modern seküler bilimin şeyi bu, izahı bu. Dini ilmi dergi bilim mecburen ayrı ayrı alıyoruz dergileri o yüzden dini ilmi dergi bilim ve teknik dergisi demiş tam anlamadım ama bilim ve teknik dergisi de alıyorsanız fevkalade güzel. Ama benim sözüm ettiğim şey bilim ve teknik, teknik olmak itibariyle değil de, metafizik olarak da yorumlayan tartışan modern bilimin efendim, teolojik yönleri vesaire felsefi yönleri vesaire gibi e, bunları da e, dikkate alan yani sentezleyen tek taraflı bir şekilde işin bu, bunların da olması lazım çoklu e, efendim Asya Hanım, yok zaten ben de yok diyorum yani hani niye yok e, bunun sorulması lazım olsun diyorum yani olması için e, anlatmaya çalışıyorum Şimdi bu bilginin islamileştirilmesi, İsmail Raci Faruk'u'ya e, değinmiş olduk. Buradaki bilginin islamileştirilmesi, tavrının ifade etmeye çalıştığı şey şu. E, karşı karşıya kaldığımız yeni bir bilim tasavvuru var. Bu tasavvurunla nasıl Müslüman zihin bir irtibat halinde olacak? Nasıl bununla bir bağlantı içerisinde olacak? İsmail Raci Faruk'u bilginin islamileştirilebileceğini söylüyor ama güzel bir kavram. Çok nefis bir kavramsallaştırma. Hatta ben bu kavramsallaştırmanın e, İslam'ın tecrübesinden de beslendiğini düşünüyorum. Klasik dönemdeki tarihsel tecrübesinin bir ürün olduğu kanaatindeyim. Ama aması şu, nasıl yapılacağız? Nasıl İslamileştirilecek? Yani bunu nasıl e, başaracaksınız? Bunda bir netlik yok. Hala hazırda da netlik yok doğrusunu söylemek gerekirse. En iyi yapılan şey şu arkadaşlar. Maurice Bukayl diye bir isim var. Maurice Bukayl, e, Bucail'le diye yazılıyor. Onun Tevrat Kur'an ve Kitab-ı e, Bilim diye bir kitabı var. Çok meşhur olan, e, bir zamanların çok satan kitaplarından birisi. Bu adam bir doktor ve Müslüman oluyor. Diyor ki ben Kitab-ı de inceledim, İncil'i de inceledim, Kur'an'ı da inceledim. Ve Kur'an'ı inceledikten sonra Kur'an-ı Kerim'in bu sahada e, ifade ettiklerinin bir insan sözü olamayacağı kanaati bende oluştu Müslüman oldum şeklinde bir kanaati ortaya çıkmış oluyor. Ve bu, biz bakın kendi özgüveni eksik olan bireyler, kendi özgüveni eksik olan fertler, başkalarının karakterini çok fazla önemsiyorlar. Mesela, bir ergen için söyleyelim, bir ergene çirkinsin deseniz çok fazla alınganlık gösterir. Güzelsiniz deseniz çok fazla da sevinir. Şimdi biz Müslümanlar Batının bize dönük olan kavramsallaştırmalarında, yani biriki bir adam Müslüman olduğunda bunu çok fazla ciddi alıyoruz. Çünkü niye kendi doğruluğumuzu başkalarının üzerinden duymak bize farklı bir haz veriyor ve altta bir başka bir adam diyelim ki işte dine döndüğünde dindar olduğunda vesaire ona çok farklı bir hürmet besliyoruz. Oysa bunu sağlıklı düşün yani kuşkusuz önemli bir şey ama bu önemi abarttığınızda. Ortaya daha yani sağlıklı bir kavrayışın olmadığı gibi bir durum çıkmış oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu kaydın yapmış olduğu tasavvur bir zaman sonra bu kayrizme dönüşmüş oluyor. Bu kayrizme dönüşmesi şu demek. Yani modern bilimde hangi veriler ortaya çıkmışsa siz o verileri alıyorsunuz Hemen Kur'an'dan bir ayet-i kerime bulup, bak büyük patlama şurada şunu işaret ediyor, biyoloji şunu şurada işaret ediyor diye bir yamalı bohçaya çeviriyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Yani asıl gayesi, asıl hedefi bilimsel hakikatleri söylemek olmayan bir metni bilimsel hakikatleri ifade etme şeyine dönüştürüyorsunuz. Durumuna getirmiş oluyorsunuz. Bu da kendi içerisinde bir e, riski barındırıyor. Bakın burada Ziyaettin Serdar'ın bir makalesi var. Buradaki metin aslında ağırlıklı olarak bundan alınmış bir parçadır. Kur'an'ı bilim mi, iki efendi arasında diye bir makale bu. Çok güzel bir eleştiridir. Bilginin islamileştirilmesi çabasının çok e, amatörce, pragmatist sebeplerle ve günübirlik yapıldığında ortaya çıkabilecek olan düşünce karmaşasını çok güzel bir şekilde anlatan ve güzel bir şekilde de eleştiren bir metindir. İki efendi derken siz bilimden aldığınız verileri Kur'an'a söylete söylete bir zaman sonra bilimin otoritesini de Kur'an'ın seviyesini çıkarmış oluyorsunuz. Yani e, oysa dersin başında söyledik dinli bilim farklı karakterde olan benzeştikleri yerler var ama farklı karakterde olan bir e, ikisi farklı karakterdeler tabiatıyla siz bunları birbirlerine çok fazla entegre ettiğiniz takdirde de bu defa sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Yani bunu entegre edemiyoruz bizim yaptığımız şey tırnak içerisinde bir yamalı bohça gibi bunun piyasada çok örneklerini görmek mümkün. Bunu yapmayalım da demiyorum. Ama yapılacaksa mesela Kur'an'daki kozmik ayetler üzerine veya Edip Yüksel'in getirdiği 19 iddiası üzerine yani bir ara şeydi değil mi? Bir ara çok yaygındı. Size bir espri anlatayım bununla alakalı. Arkadaşım birisi Edip Yüksel'le beraber bir fotoğraf çektirmiş. Çok mızık bir arkadaş var internette. Diyor ki Edip Yüksel 19 tane dişi görünüyordu falan diye bir not düşmüş altına. Yani işin esprisi bir yana. Bunun çok ileri seviyeye götürülmüş olması problem gibi görünüyor. Bir taraftan efendim notlarımıza bakayım. Eftan Hanım sızıntı var demiş doğru ama daha fazlaları olması lazım. Alternatiflerin olması lazım. Mutlaka yani hani tek bir sızıntı önemli bir çalışma kuşkusuz ama şimdi bir taraftan kayıtlar mayıtlar var vaziyeti biliyorsunuz efendim durumlar pek iyi değil <gülüyor> evet Harun Yahya var o da başka bir şeyi var evet süreççi akımın Hatice Hanım siz bu akşam dersi okumuşsunuz ama farkındayım süreççi akıma geleceğim şimdi birazdan tamam mı şu İslam işini bitirmiş olayım ee, efendim ikisini bir araya evet bir araya bilemiyorum yani bunlar işte ben politik olandan kaçan bir adamım görüyorsunuz yani, yani politikasız olduğum için değil e, çok fazla bulaştığınızda işler olması gerektiği gibi olmuyor yani, yani bizim, bizim entelektüelizmin iş bizi o nedenle de sevmiyorlar tırnak içerisinde söyleyeyim yani hani eylem adamı çok fazla değiliz gibi görünüyor eylemden yanayız buna hiç kuşku olmasın ama Nasıl eylem diye sorduğumuzda ya nasılı sormayacaksın? Kalkacaksın, eğileceksin falan gibi deniliyor. Ve uzun zamandır böyle nasılını sormadan eğilip duruyoruz zaten. E, onda ifade etmiş oluyorum. Evet şey, hangi şey? Yani işte eğiliyoruz da eğlenimizi görenler vardır inşallah. E, beklentimiz şeyimiz o yönde. E, peki. Şimdi toparlayarak şunu söyleyeyim. Bilginin istenmeleştirilmesi çabası güzel bir çaba ama tam hesabı verilmemiş bir çaba e, görünümü arz ediyor. Çünkü bakın şurada güzel bir not var. E, Ziyahattin Serdan alınmış. Benim gerçeğin peşinde değildir. Onun keşifleri ve gerçekleri efendim e, Kur'an ayetlerinin sahip olduğu geçerli sahip değildir şeklinde. Kur'an'ı Veyahut da modern bilimi çok Kur'an ayetlerini iç içe konuşturduğunuzda ortaya çıkabilecek sorunlar var. Çünkü bilimçi o zaman teorilerle işliyor, teorileri doğrulandırarak işliyor. Sürekli o teorileri revize ediyor, geliştiriyor vesaire. Böyle çok zamansal olan teorilerle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini doğrudan doğruya birbiriyle bağlantılı bir hale getirmenin ortaya çıkarabileceği açmazlar var. Yapılmasın değil, mutlaka yapılsın ama daha ziyade Kur'an-ı Kerim'in ruhundan, ilme verdiği önemden, onun dünya görüşü içerisinden hareketle bunlar yapılması lazım. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in temel hedefi insanları herhangi bir bilimsel hakikati anlatmak da değil. Bu doğal olarak söylenmiş olabilir, mesaj olarak söylenmiş olabilir, mucizevi olarak ifade edilmiş olabilir. Ama asli gayesi değil. Ee, evet, şöyle buradan toparlamış olalım, efendim. Ondan sonra gelelim Batı düşüncesi içerisinde hala hazırda yaşayan bir adam var. Ian Barber'ın <gülüyor> ve bunun bir dörtlü tipolojisi var sizinle. Bunun üzerinde konuşalım dersimizin e, kalan kısmında. İlham adamı politikanın ne içinde ne dışında olmalı hocam. Asya Hanım size katılıyorum. Yani kuşkusuz benim sevdiğim yani sizin nemedeci olmanız lazım. i̇bn Arabi işlemişiz sizinle değil mi? Teşbih ve tenzih dengesini işlemişiz. Çıkmış olması lazım sınavda sorular içerisinde. Yani sınavdan önce mi işledik, sonra mı işledik bilmiyorum ama yani soru ve işlemişsek çıkar. Şu an her doğruyu söylemek sakıncalı olduğu gibi görmüyorum Nurten Hanım. Yani doğruyu söylemekte bir sakınca yok ama şu an yeri değil. Yani açık söyleyeceğim şey aşırı uçlardan kaçınmak lazım. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir sözü var biliyorsunuz. Sevdiğini öyle bir sev ki ola ki yarın bozuşursun. Düşmanına da Ölçülü düşmanlık et ki yarın yüzle gelirsin. Taka bunların şey yapılması lazım, dikkate alınması lazım. Yer işte ifrat ve tefrit dengesini muhafaza etmek lazım. Efendim Hatice Hanım siz maşallah çalışmışsınız. Richard Robinson'u falan da bu kadar değindiyseniz tamam sizde iş var. Richard Robinson'u söyleyin, yerini söyleyin ben size şey yapayım. Hocam falan sayfada değin oraya gidelim anlatayım size tamam mı? emin olun ben bile şu an Richard Ford'un son nerede onu bilmiyorum tam sayfayı söyleyeyim hocam şurada geçiyor ben oraya bakayım evet tebrik edin tabi Hatice arkadaşınızı evet ve kar çalışkanlığı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu mevzular birazcık karışıktır. Yani evli arkadaşların mı çalışmaya daha fazla vakti olur, bekarın mı olur mevzusu, ma hiç girmeyin bence. Ee, tarafları bence şey yapmak lazım. Kim de bekarların daha fazla meşguliyeti vardır. Dolayısıyla çalışmaya çok fazla vakitleri olmuyordur. Bilemiyorum yani bunlara pek girmemek lazım. Adamın birisi demiş ki ya insanlar ne kadar bencil, beni bir ben düşünüyor demiş. Şimdi böyle dediği halde bile bencilliğini aslında ele vermiş oluyor. Bilemem artık. Orası beni aşıyor. Yani beni bu kadar derin mevzulara sokmayın. Evet. Peki. Şimdi kalan vakitte bu iambardır meselesine devam edelim. İki düşman olarak dinledim. Şöyle söyleyeyim. Ian Barber'ın bir dörtlü tipolojisi var. Ee, bu tipolojiyi şu şekilde kuruyor. Ee, birinci örnek düşman olarak denilebilin. Bunun zaten örneklerini gördük. Daha sonra bunların ayrı iki tane birbirinden farklı partnerler olarak dinli bilim ilişkisi olmuş olacak. Bu ikinci versiyon. Bir üçüncü versiyon bunların diyaloğunu önemseyen bir yaklaşım var. Ee, ve bir dördüncü versiyon olarak da Bunların arasında yambar entegrasyonu önerecek. Yani düşmanlık, ayrılık, diyalog ve entegrasyon şeklinde çok basit bir dörtlü, anlayabileceğimiz bir dörtlü. Ben genelde bunlara şöyle diyebiliriz, düşmanlığı boşanmış çiftler olarak düşünmek mümkün ve da kesinlikle birbirleriyle anlaşamayan çiftler olarak düşünebiliriz. Ayrılığı da iki ayrı dünyanın insanı. Dolayısıyla ilişki kurma ihtimali olmayan bir durum olarak düşünebiliriz. Burada Ian Barber'ın anlatacağı diyalog meselesini de nişanlılık ilişkisi olarak düşünmek mümkün. Entegrasyonu da evlilik ilişkisi olarak düşünmek mümkün. Ian Barber bunların eğlenebileceğini belli bir anlamda söylüyor gibi. Sadece akılla kalsın diye bunu ifade etmiş olayım. Şimdi niye düşman olarak dinli bilim? Çünkü bunun iki tane nedeni. Hemen hemen her mesele iki tane söylemiş. Birincisi bilimsel materyalizm. Bugünkü hakim olan, belli bir ölçüde hakim olan bir bilimsel dünya görüşü, yani özetle bunlara söylediği şey, evrenin tek gerçeklik olduğu, fiziğin tek gerçeklik olduğu, bunu indirgemeci bir şekilde yapıyorlar. Her şeyi fiziki olana, doğal olana indirgemek suretiyle izah etmeye çalışıyorlar. Bu bilimsel materyalizmin temel dünya görüşü. Dolayısıyla din ve bilim birbirinden tamamen, bunlar birbirine düşmandır. Ya bunların anlaşması, ayrı olması vesaire düşünülemez. Bilimsel materyalizm dinin saldırı biçimini almış durumda. Özellikle bir takım bilim adamlarının elinde. Richard Dawkins bunlardan birisi Türkçe'de kitapları çevrilen bir bilim adamı ama dinin saldırgan bir tabiatı var. Ee, bir taraftan bunun sadece e, Materyalistlerin de olduğunu düşünmemek lazım. Dini literalistler dediğimiz bizim bir ekip var. Onlar da benzer bir şey yapıyorlar. Bu sefer din adamların tarafında. Bizim din, dini literalizm dediğimizde din metinleri zahiri anlamına göre o anlama, herhangi bir yorumu kabul etmemiş şeklinde. Bugün Batı'da e, Şeyin, muhafazakarlığın, neokoncunun çok fazla yaygınlaştığını biliyoruz. Evangelizmin. Bu evangelizmin en temel karakterlerinden berisi literar okumaya önem vermeleri. Bu da yine e, az önce e, açmaya çalıştığım nedenlerden dolayı din ve bilim düşmanlığını körükleyen e, bir yaklaşım olmuş oluyor. Yani hem dini taraftan hem de bilimsel taraftan bu Çatışmanın, çatışma fikrinin köklendiğini söylemek mümkün. Özellikle bugün Amerika'da mesela evrimle bilim tartışmaları çok yaygın, yani hem de popüler seviyede, moda seviyesinde yapılan tartışmalar var. Taraflar gergin evrime inananlarla inanmayanlar şeklinde. Dolayısıyla bunlar birbirini düşman olarak görüyorlar. Bunlar düşmansa veyahut da bunlar geçinemeyen, şiddetli, geçimsiz olan çiftlerse e burada yapılabilecek makul yaklaşımlardan birisi bunları iki yabancı olarak görmek. Niye iki yabancı olarak görüyoruz? Bu daha sağlıklı gibi görünüyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunlar düşman değiller bu defa ama sahalara ayrı, dünyalara ayrı, konuları ayrı, yöntemleri ayrı, ifade dilleri ayrı, tabiatıyla bunların düşman olmalarına da lüzum yok ama birlikte olmalarına da lüzum yok şeklinde bir yaklaşımı var. Niye ayrı bunlar? Çünkü metotları farklı. Dersin başında söylediğim üzere bilimin temsil ettiği mesela gözlem gibi, müşahede gibi, sonra deney gibi, başka ifadeyle hipotezler ortaya konulması, hipotezlerin teoriye dönüşmesi, doğrulama, yanlışlama gibi. Yani bir kere bunların çoğu, din içerisinde yoktur diyor bu yaklaşım. Ve buna karşın din söz konusu olduğunda yani yine bu metodun farklılığını işte birisi matematiğin diliyle ifade ediyor. Biri olguların bilimi keza. Din söz konusu olduğunda bunun tam karşısında yer alıyor. Kaynağı farklı, e, maksadı farklı, gayesi farklı. Keza bu metod farklılığını anlamak için eğer sıcağı sıcağına derse çalışmışsanız sizinle bitki gençlerle alakalı Wittgenstein'in fideizmle alakalı bahisleri hatırlarsanız metod farklılığını ilişkin söylenenlerle bu e, oradaki temel felsefi ifadeler aynı yere çıkıyor. Orada da dil oyunlarının farklı olması nasıl söylüyorlardı ki zaten metod farklılığını ifade edenler Wittgenstein'ın dil oyunları, yaşam biçimleri kavramından da istifadeyle bunu e, söylüyorlar. Bunun yanında dil farklılığı var. Çünkü birinin dili matematikle işleyen yani. Fakkaleli'nin çok meşhur bir ifadesi var. Tanrı doğanın dilini matematikle yazmıştır falan gibi. Matematikle işleyen bir soğut olan belli bir anlamda da nesnel olan bir dili söz konusu. Buna karşın dinin hem daha farklı bir, daha öznel olan, daha duygusal olan efendim ve e, matematik vesaire gibi herhangi bir şeyle bağlantısı olmayan bir anlatımı söz konusu. Bu nedenle de bunlar birbirinden ayrılar gibi görünüyor. Şimdi bir üçüncü seçenek var bunların içerisinde hakikat yolunda iki arkadaş olarak dinli birim gibi diyalog yanlısı din ve bilimin diyaloğu benim kendimi daha çok yakın hissettiğim yaklaşımlar içerisinde bu dörtlüde bu diyalogda bir kere bir diyalog halinde olmaları lazım bunların bir şekilde iletişim halinde olmaları lazım. Birçak bir takım nedenler var. Barber'ın sunduğu nedenlerden birisi. Bilimin doğuşunda dinin etkisi. Her ne kadar süreç içerisinde yanlış anlamalar ve çatışmalar olmuşsa bile efendim, e, baktığımızda bilimin doğuşunda dinin etkisinde olduğu. Yani birçok bilim adamının e, dini kurumlarca desteklendiğini, motive edildiğini, Yine bilim adamlarının da dini sahiplerle tabiatı ve doğayı anlamaya çalıştıklarını görüyoruz. E bu itibarla bakıldığında diyor ki din ve bilim diyalog halinde olabilir, olmalıdır. Çünkü e, bugünkü özerk kendi kendine, e, kendi kendine yeter bir bilimdense işin başına bakıldığında e, dinden destek alan bir bilim tasavvuru söz konusu. Ve yine az önceki söylediklerimizin tam aksini olma, e, olmak üzere metodolojik paralellikler de var deniliyor. Yani siz ayrılığı vurgulamak istediğinizde farklı şeylere vurgu yapıyorsunuz. Farklı şeyleri ön plana çıkarıyorsunuz. Birlikleri vurgulamak istediğinizde de paralellikleri e, vurguluyorsunuz. Yani ilişkiyi bitirmeye karar vermişseniz e, ayrılığı vurgularsınız. Devam ettirme kanaatindeyseniz de Efendim, birlikte olabileceğiniz yönlere bakarsınız. Burada da yan vardır. Bu metodolojik paralellikleri efendim ön plana çıkarmış. Bunu yapmasını imkan tanıyan modern dönemde bir dizi gelişme var. Bu gelişmelerden birisi de şu. Özellikle klasik bilim anlayışına, yani ben nesnelim, ben olguların bilimiyim, herhangi bir öznel bir şeyi yaptığım ilme karıştırmam şeklindeki klasik Bilim tasavvuru'na dönük eleştiriler var. Bu eleştiriler zamanla bilim adamlarının da aslında bir toplumun ürünü olduğunu, hipotezlerinde içinde yer aldıkları bağlamın ürünü olabileceğini, çarpıtmaların olabileceğini vesaire ee, ve altta fiziğin kesinliğiyle kimyanın kesinliği, kimyanın kesinliğiyle biyolojinin kesinliği ve mesleliği birbiriyle paralel olmadığını, bunların aralarında derecelendirmenin olduğu ve benzeri çok kaba ile söylediğim bir dizi eleştiri var. İçin yer aldığımız döneme de o nedenle postmodern dönem diyorlar. İşte din sosyolojisinde falan konuşmuşsunuzdur. Bir başka ifadeyle e, klasik bilimin kendini çok özgü olan, dine daha üstten bakan bir dilindense daha e, esnek bir dil, elastikiyeti olan bir dil kullandığını görüyoruz. Şimdi buradan bakıldığında metodolojik paralellikleri görmek daha mümkün gibi görünüyor. Yani bilimde nesnelliği daha fazla olan bir özlemlik tarafı da var. E, dinin içerisinde de her şeyin öznen olduğunu söylemek doğru değil. Yani bilimden hareketle din içerisinde de nesnel olan yerler var. Müşahede gözlem diyebileceğim şeylerin bir kısmının, yer yer burada barbarın yaptığı zorlamalar da var, onu da söylemek isterim. E, belli bir ölçüde metodolojik paralelliklerin olduğunu da pekala söylemek mümkün. E, buraya kadar yani bu, buna ben nişanlık ilişkisi diyorum çünkü tam bir birliktelik yok. Yani paralellikleri vurguluyorsunuz, mesafeli bir ilişki, birlikte olduğunuz yerler var ama ayrı olduğunuz yerler de var. Ee, bunu vurgulayan, kesişen yerlerimiz var, ortak yapabilecek işlerimiz var. Bunlardan birisi, bir takım dünya meseleleri var. O meseleler söz konusu olduğunda bir adamı tek başına, bilim adamı tek başına karar veremez. Çevre sorunları gibi, insan genom projesi gibi. Efendim, yahut da e, inanan bir insansınız laboratuvara girdiğinizde bütünüyle e, dini inançlarınızı dışarıda bırakarak giremezsiniz bu fiziki olarak mümkün değil yahut da tersini düşünelim e, camiye girdiğinizde giren bir e, bilim adamı olduğunuzu düşünelim bütün her şeyi dışarıda yapamazsınız insan zihni böyle bölünmüş değil tabiatıyla bunların arasında bir geçirgenliğin olması, bir ilişkinin olmuş olması tabi gibi görünüyor. Ama buradaki şeyi mesafeyi yaylamadığınız takdirde de e, sorunlar olabilir. Tarih en azından buna e, işaret ediyor gibi görünüyor. Efendim, bir taraftan da sizin yaptığınızın e, yorumlara bakalım. Zehra Hanım derin gramer falan demiş. Zehra Hanım böyle Derin gramer falan diye sohbetinizde vesaire kullanıyorsanız tamam iş tamamdır. Ee, yani bu işi kapmışsınız demektir. Şimdi bir de ilişkilerin derin gramerlerine bakmak lazım. Ama Ian Barber'in olduğu taraf entegrasyondan yana arkadaşlar. Yani entegrasyon derken, ne entegrasyondan yana e, bu diyaloğu yeterli görmüyor. Bunların tam birlikteliğinden yana tabiri caizse mesafeleri hiç olmayacak. Bunlar senle benli olacaklar tabiri caizse. Bu Ian Barber'ın seçeneği. Fakat bu birlikteliğin ben kanaatimce çok riskleri olduğunu düşünüyorum. En azından Hristiyanlığın yakın tarihi bu riskleri gösteriyor. Yani çok fazla ilişki arttığında bu defa sorunların daha fazla ortaya çıkma ihtimali söz konusu. Ama gelin ne söylüyor biz ona bakalım. Birincisi doğal teolojiyi bu entegrasyonun olmayı olarak görüyor. Buna yine yani master dersi değil. Hem anlatıp hem bir taraftan eleştirildiğini falan anlatmak doğru olmaz ama doğal teolojinin de entegrasyonun altında görülüp görülemeyeceği konusunda eleştiriler var. Doğal teolojinin ne olduğunu size açmayacağım. Zaten deliller bahsinde bütün yaptığımız iş doğal teolojiydi. Bunu entegrasyon olarak adlandırıyor. Bunu çok ileri seviyede yaparsanız, din ve bilimin entegrasyonu şeklinde. Çünkü astronomi diyelim ki büyük patlama teorisini sunuyor. Biz o büyük patlama teorisini alıp olduğu gibi anlatıp ona yeni bir muhteva vermiş oluyoruz. Mesela evren teorisiyle alakalı böyle ve diğer meseleler söz konusu olduğunda da durum böyle gibi görünüyor. Bu kalan süre zarfı içerisinde şeyi farklılaştıran yambarları farklılaştıran şey doğa teolojisi. Yani bir L'si eksik burada ama basit bir eksiklik değil birazcık farklılaştıran doğa teolojisini öneriyor. Yani doğa teolojisi yaptığımızda şunu yapmış oluyoruz sankisini söyleyeyim. diyelim ki kuantum teorisi modern dönemde kuantum teorisi evren ilişkin bir açıklama veriyor. Biz o açıklamayı alıp o açıklamayı belli bir anlamda teolojileştiriyoruz. Onu bir teoloji haline getiriyoruz. Yani bilimin verdiklerini belli bir ölçüde teolojiye dönüştürmüş oluyoruz. Onu teoloji yapmış oluyoruz. Şimdi burada hem Atiçi arkadaşınızın sorduğu süreç kavramını da değinmiş olayım. Süreç teolojisi diye bugün batıda çok yaygın olan bir akım var. Süreç teolojisinin ne olduğunu eğer anlamak istiyorsanız, sizin de tanrı tasavvurlarında işlediğimiz çift kutuplu ruhiyet anlayışı tam da böyleydi. Yani hem hem de olan, Tanrının alemin içerisinde olduğu, alemle birlikte olduğu, alem aşkın olduğu bir tasavvur doğa teolojisinde olup biten şey de tam da bu yönde. Yani biz alemi anlayan barbarın ifadesiyle söylüyorum. Alemi anlamak suretiyle bilimin alem hakkında bize verdiği bilgilerden hareketle tanrı tasavvurumuzu oluşturmuş oluyoruz. Tanrı tasavvurumuzu ona göre şekillendirmiş oluyoruz bilimden hareketle. Bakalım burada bir örnek var mı diye bakayım. Ee, burada bir şöyle e, bir örnek varsam, mesela bunlardan birisi meşhur olan, hala hazırda da yaşayan e, Facebook'ta bile e, şeyi olan ismi olan bir adam, Philip Clayton diye bir adam. Mesela bu doğa teolojisi aynı. Ian Barbour, bir ismi aynı zamanda. Süreç teolojisi düşünürleri dediğimiz Ian Barbour, Philip Creighton, Arthur Peacock gibi çok sayıda isim var. Bunlar çok çağdaşlar. Hemen hemen hepsi hala hazırda da yaşıyorlar zaten. Bunlar modern dilimde çok organik bir modern bilimin sunduğu dünya ve alem kavrayışıyla çok organik bir e, dinle bilim ilişkisini öngörüyorlar. Mesela bakalım diyor ki Philip Clayton, dinamik alem anlayışının Tanrı'yı bizi, bizi de Tanrı'ya yaklaştırdığını, yani onun bir veçinin bizim gibi etkileşime açık olduğunu, fakat bu yakınlığının diğer veçesinde alemden aşkın oluşunu, dikkat ederseniz Tanrı tasavvurlarındaki bu, panenteizme anlatıyor. Ki panenteizlerden birisidir Philip Clayton. Diyor ki Tanrı alem özdeşliği şeklinde bakın, Tanrı alem özdeşliği şeklinde tanımlanabilecek doğa teolojisinin dile getirdiği sonuçların doğal olarak işte tartışılması gerekir demişiz. Tartışmadan önce bir örnek daha tam bir örnek mesela ile ilişkin ilmiye anlayışımız bu anlayışın ışığında başta Tanrı alem ilişkisine dair tasavvurumuz olmak üzere çevreyle olan münasebetimiz Mesela bunların en fazla vurguladıkları şeylerden birisi çevre. Yani bilimin çevreye e, yıkıcı bir şekilde değil de onunla da daha organik, en fazla vurguladıkları kavramlardan birisi organizma e, kavramı, organik bir bağının olması. Mesela kötülük problemi söz konusu olduğunu, daha etkin bir e, savunmaların olduğunu görüyoruz. Efendim... E, bir, bir tane arkadaş var biz dışında. Fena bir sayı sayılmaz. Dışarıdan gelen misafir arkadaşlarımız da var. Numaralı arkadaşlar, mavili arkadaşlar var. Efendim e, ama ağırlıklı olarak bizim sınıfımızın sarı arkadaşları var. Bir arkadaşın da üç tane çarpısı var. Bu da ilginç bir arkadaş. E, yani üç tane çarpı. Bu ilginç. Evet. E, şimdi... Peki, biraz da siz de Hatice Hanım gibi okuyun e, artık. Evet sevgili arkadaşlar, sorularınız varsa alayım. Yoksa e, yavaş yavaş e, dersi bitirmiş olacağım. Felsefe var, hiç bu kadar anlaşılmaz değil arkadaşlar. Öyle düşünmeyin, birazcık şey yapmak lazım. E, çiftler bazen birbirlerini çok anlaşılmaz olarak görebilirler ama zamanla onların... Aslında çok farklı olmadığınızı e, göreceksiniz e, öyle zannediyorum. Anlamaya çalışmak lazım. E, ben bir okuyabilsem çok seviyorum demiş. Doğal ve doğa farkı. E, çok küçük bir L farkı var Eftal Hanım. E, evet, işte Hatice Hanım siz de okuyarak gelince dersi daha e, iyi görüyorsunuz. Bana sayfa numarasını verin. Richard, Richard Robinson nerede geçiyormuş sayfa numarasını verin. Dersi sayfa 61. Ama tabi e, sayfa 61 burada yok da siz bana bir şey vereceksiniz. 17. sayfa. Eftal. Eftal nedir ki yahu? Eftal e, kelime anlamı olarak. Eftal, fatale. Yani e, 17'deymiş. Bakalım 17'de ne varmış. Ha, batlı olan yani. Eftal. E, evet. Evet sayfa 17'de ha bakalım İslam ne bilim ne demiş ee... mesela Evet biraz şey gibi. bu kalb gibi Richard Robinson şöyle demektedir. İsa tavsiye etmediği gibi ilmi araştırmayı sağlayan ve bizi ilme götüren faziletli yani aklın kullanılması da tavsiye etmemiştir. İsa tekrar tekrar inanmayı talep eder. İman ile hiçbir dilde bulmadan, ihtimalleri nazara dikkate almadan, imkansız şeylere inanmayı anlatmak ister. Robinson'un bu iddiası norop olmadığı, bizi burada ilgilendiren bir konu değildir. Bizim burada işaretmek miksim Robinson'un verdiği benzer bir Yani burada çok açık gibi görünüyor. Yani... O kadarını söyleyeyim. Yani burada anlaşılmaya bir şey yok. Hep, yani burada Robinson değil de Recep Hoca diye, diyebilirsiniz. Yani Robinson nasıl her iki dinim ettin farklı yaklaştın ifade ediyor. Evet. Şaban Bey demiş ki biz felseleyi sevdik ama onlar beni sevemedi hocam. Niye Şaban Bey? Hayırdır inşallah. Ezberlemeniz hiç gerek bir şey yok yani gönül hanım. Yani hiç ezberlenecek bir şey yok. Felsefe ezber değil anlamaya çalışın. Hiç kimseden şimdiye kadar ezber istemedim. İsimler var. Okudukça onlar doğal bir hale gelir. Gönül Hanım şunun gibi e, futbol izledikçe bir zaman sonra şeylerin adını kendiliğinden saymaya başlarsınız. Futbolcuların adını. Burada da çok fazla adam yok yani. 3-5 tane adam 8-10. bilemediniz 20 tane adam. Okudukça okudukça e, 20 maç sonra işte evet yani 14 maç sonra sizde bunları şey yaparsınız. Biraz da şey gönülden izleyeceksiniz tabi. Bir şey olmaz inşallah. 500 küsür sayfa yapmıyor. Ebrar arkadaşı içiniz için söyleyeyim. Ben bu bayan arkadaşların en zorlandığım tarafı şu. Şimdi elim kitap anlatır mısınız diye soruyorum arkadaşlar. Diyorlar ki hocam kaç sayfa? Ya felsefe için sayfa her zaman çok göreceli bir şeydir. Çünkü öyle metinler var ki bizde 40-50 ama bütün felsefe tarihini delik deşik etmiş metinler. Öyle 500 sayfa olur hiçbir şey etmez. O nedenle sayfaları aldanmayın. Bakın şimdi diyelim ki burada 44 sayfa vermişiz. Bugün çok gibi görünüyor ama şöyle söyleyeyim. Bakalım bu 44 sayfanın burası, burası bir numaralı sayfa. Burası 2 numaralı sayfa. Burası 3 numaralı sayfa. Burası 4 numaralı sayfa. Burası 5 numaralı sayfa. Bir kere ilk 5 şey yok. ilk 5 sayfa yok. Geri girelim buraya. Şöyle. 1 2 2 sayfa da buradan. 7 sayfa bir kere kafadan yok. Yani 38'e düştü. Bir kere satır aralığına falan bakarsanız çift satır aralığı. Kocaman aralıklar vesaire. Yani e, özetle bir okuyabilirsiniz. İlmi kendinize bir yük olarak değil de anlamak için yani anlamak için öğrenme efendim şeyiyle söylerseniz, anlamak için yaparsanız mutlaka şey olur, güzel olur. Şimdi kızmazsanız bir şey sorabilir misiniz? Yani koşullu sorma olmaz. Hoca kızabilir. Yani bizim geleneğimizde hocalar kızabilir. Yani hocalar kızabilir. Kızacak şeyler sormayın bence. <gülüyor> Peki arkadaşlar, başka vesilelerle görüşmek üzere diyorum. Ortalama 35 sayfa önemli noktaların üzerine bassak bir dur. Şaban Bey, yani yaparsanız inşallah. İnşallah yaparsanız. Peki arkadaşlar, ben hiç merak etmedim. İyi akşamlar diliyorum, görüşmek üzere inşallah başka vesilelerle.